Evet Açık Radyo'dasınız ve açık vergi programı Kadıköy postasıyla devam ediyor. Her pazartesi akşamı olduğu gibi Murat Merete seçkinden bu haftanın Kadıköy etkinliklerini, beklentilerimizi <gülüyor> tabiri caizse konuşuyor olacağız. Selamlar Merete. Merhabalar. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet ne var ne yok hemen başlayalım istersen Murat. Valla genel olarak iyilik var. Önce onu söyleyeyim Kadıköy'de. Ee, şimdi e, bu hafta da etkinlik açısından çok çok çok böyle rengin değiliz. Fakat e, birkaç tane de duyurumuz olacak ekstradan. Tamam. E, bir tanesiyle başlayayım. Tamam. E, bu genel bir duyuru sadece Kadıköy yakasıyla ilgili bir şey değil. E, Aralık ayı içerisinde e, bazı tiyatrolar e, oyunlarına 10 Ekim dayanışması başlığı altında oynayacaklar. Evet. E, bu süre içerisinde oyunların gelirleri... Ankara katliamında ölen 102 kişinin yakınları ve yaralılar için kullanılacak. 12. dayanışması aralık boyunca sadece tiyatro değil, tüm gösteri sanatları merkezlerinin veya atölyelerinin destek projelerine açık olacak isteyen. Ee, takip etmek isteyenler e, 10 dayanışması hepteki altında bütün etkinlikleri şey yapabilirler e, bulabilirler. Evet. E, Kadıköy'de de tiyatron ve moda sahnesi şu an bildiğim kadarıyla dahiller ama dahil olabıl olacak başka yerlerde. Var. Evet. Bu arada ufak bir e, not ekleyebilir miyim bu 10 Ekim Tabii dayanışmasına? Ee, 10 Ekim oyunları diye bir Twitter hesabı bu hafta sonu açıldı. Daha henüz çok az takipçisi var. Buradan onu da duyurusunu yapmış olalım. E, dediğin gibi çok fazla katılım olacak gibi gözüküyor şu anda. Evet. 40'ı aşmış, 50'ye yaklaşmak üzere İstanbul çapında destek veren e, gösteri e, merkezlerinin e, sayısı bu demek oluyor ki takip etmekte iyice zor e, ama destek olmakta çok önemli. O yüzden Twitter kullanan açık radyo dinleyicilerini Et 10 Ekim oyunları, oyunları e, hesabına buradan yönlendirelim. Yarın akşam da bu arada e, açıkta gide ufak bir dosya olacak. Gülünderi Tekin tiyatro bölümünde tiyatro beleze ile konuşuyor. E, bir nevi başlatanlar e, sayılabilir. Ama yarına kadar beklemeyin e, diyelim dinleyicilerimize. 10 Ekim oyunları en azından bir kanal olabilir. Ya da Murat'ın söylediği gibi 10 Ekim dayanışması da bir yakışın olduğu yer sosyal medyada. Evet bütün detaylar paylaşılıyor. Şimdi de önümüzde açık 45 takipçisi olmuş henüz. Evet, i̇yi oldu. Ben de bilmiyordum çünkü bu başlığı. Biz de mümkün olduğunca buradan dağıtmaya çalışalım. Insanlere. Evet çok da önemli hakikaten. Evet, <gülüyor> devam edebiliriz madem. Bir duyuru daha evet, mı var acaba? E, yine Kadıköy'den bir e, oluşumla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. E, geçen haftalarda gıda krizi ve politikası üzerine bir sohbet düzenlemişlerdi Kadife Sokak'ta. Evet. E, Kadis, Kadıköy Tüketim Kooperatifinden kısaca bahsetmek istiyorum. E, bu girişim e, tüketicilerin doğal gıda ürünlerine aracısız olarak ulaşmasını, direkt tüketiciden ulaşmasını hedefleyen bir kooperatif dayanışması. E, dayanışmanın e, Ocak ayı içerisinde e, direkt tüketiciden getireceği ürünler için geçici bir teşhir alanına ihtiyacı var. E, eğer dinleyicilerimiz içerisinde böyle bir yere sahip, e, bu bir e, otopark olabilir veya bir depo olabilir, biraz geniş bir alan olabilir veya kullanmadıkları bir mekan da olabilir, böyle bir yerleri var ise... Kadıköy KOP adı üzerinden sosyal medyadan iletişim kurabilirler. Veya direkt bizim Kadıköy postası Facebook sayfamıza da mesaj atabilirler. Biz kendilerini yönlendiririz. Harika, tamamdır. Bu girişim aynı zamanda terserah dayanışmasının bir girişimi. Onu da belirtmek isterim. Tamamdır, not aldık. Şimdi bu akşam Kargay Salonu'nda Cemil Nas Şimşek'in Paris Jotem Sel Fuz isimli üç günlük bir e, sergisi başlayacak. E, sanatçı yerleştirme ve performansından oluşan e, sergi ile Paris'e yakıştırılan romantizm turizminden yola çıkıp Mardin'deki bir çocuk gelin hikayesine dönen kurguyu anlatıyor. E, sergi performans Çarşamba günü ne kadar e, saat 16, 18 ve 20 saatlerinde. Gezilebilecek Özellikle bu saatlerde geziliyor Çünkü performans o saatlerde yapılıyor Performansın olmadığı saatlerde Sergi kapalı olacak evet. Cuma akşamı Gitar kafede Alexandra Asya performansı var Alexandra yaklaşık 35 aydır bizde icra ettiği ile Dinleyicilere bir yolcular çıkartmaya çalışıyor Bu konser Saat 21'de başlayacak Aynı gün yani Cuma günü Kargart Canlı karda etkinliklerinde Eskişehir'den e, Haybin Kunduz ve Marta grupları sahnede olacak. E, daha önceden iki gitar ile hikayelerini anlatan Haybin Kunduz artık bastı bir grup olarak ilk defa burada bu şekilde sahneye çıkacaklar <gülüyor> e, Kargart'ta. E, 2010 yılından beri sahal olan Marta ise önümüzdeki ay ilk albümünü yayınlayacak. Bu konserde saat 22'de başlıyor. Evet Cuma günü. E, da e, öğrendik ki aslında biraz da İksan sayesinde öğrendik. E, burnumuzun dibinde bir Gürcü Sanat Evi varmış. Evet. E, Gürcüce kurslarından sanat atölyeleri ve konserlere kadar birçok etkinlik düzenleyen kültür evinde e, Ex Libris ve Akordiyon atölyesinden Rebet Rebetiko konserlerine kadar aralık ayında birçok etkinlik oluyor. Hı hı. E, biz de mümkün olduğunca dikkatinizi çeken etkinlikleri buradan e, duyurmaya çalışacağız. E, kültür evi modada. Evet. E, sosyal medyanın adresine ulaşabilir dinleyicilerimiz. Tamamdır. E, yine cuma akşamına dönelim. E, cuma akşamı e, Süreyya Operası'nda Ciseppe Verdi'nin e, Aydası, Profesör Rengin Gökmen yönetiminde çalınacak. E, Ayda büyük opera sahnelerine uygun olduğundan Kadıköy'de hiç oynanmamıştı. Süreyya yöneticileri de farklı bir projeyle eserin direkt müzik kısmını birdenemeyi düşünmüşler. Şef Gökmen dinleti dışında aynı zamanda eser ile ilgili anekdot ve bilgileri de dinleyicilere aktaracak. Yani aslında bu neredeyse böyle bir Ayda Atölyesi gibi bir etkinlik. Bu etkinlikte saat 18'de Süreyya Operası'nda Cuma akşamı. Evet. E, Cumartesi akşamı ise canlı karga sahnesinde yine e, bu senenin parlayan isimlerinden Ponza ve Palmiyeler performansı olacak. E, Ponza'nın Free Kids kaydı e, bu senenin en iyi, en iyi yerlilerinden biri olmaya adayken Palmiyeler de kilitli canlı performanslarıyla ses getiriyor. Bu konserde saat 22'de başlıyor. Hı hı. E, e, Cumartesi günlüğü yine e, saat 19'da Halka Sanat Projesi'nde e, bir grup sergisinin açılışı olacak. Tanrılar ve Kahramanlar isimli sergide insanın varlığını anlamlı kılmak ve korkularını yenmek için sığındığı veya inandığı varlıklar ile ilişkisi irdeleniyor. Hı hı. Kolaj yerleştirme video, metin ve resimlerden oluşan sergi pazartesi, perşembe hariç her gün 11-19 arası ziyaret edilebilir. Bu haftanın Kadıköy postasını da cumartesi akşamı canlı kargada sahne alacak Ponsa'nın Free Kids isimli şarkısıyla bitirebiliriz. dinleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ettik. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ ol, teşekkürler. Bay bay.